Erkeklere özgü sporların e, bayanlar tarafından yapılması, mesela güreş gibi e, bu tarz sporların yapılması uygun mu, caiz mi hocam? Her sporun kendine ait bir mahremiyeti vardır. E, bayanlar da sadece kendi aralarında bu tür şeyleri yapabilirler. Efendim, güreş yapabilirler ama e, kendi mahremiyetlerini ihlal eden yani vücudunun açılmasına neden olan veya erkeklerle karışım halinde yapılan sporlar bunlar caiz değildir. Yani e, haram helal ölçülerine dikkat edilmesi lazım. Yani erkeklerin yaptığı sporları bayanlar yapabilir ama e, burada kesinlikle mahremiyet ölçülerine dikkat etmeleri gerekir.